Görmedim böylesini Bilmiyom böylesini Yapmam böylesini, öylesini Duymadım böylesini Kalıyo gölgesinde Küçücük öylesiyle Kafam hep en güzeli Uçuyom gökyüzüne Karılar her yerde Para hep par bende Sözlerimin dengi suratımı sırıtıyor cebimdeki para kadar Arabada öndeki bir benti, içindeki kontta ben gezeriz On otel facanız bozulur ve kafatamaz Onda ters sorunu bilemiyorum hayır, Bilemiyorum hayır, ne olacağını hiç bilemiyorum Tutup çekip alır seni sokak benim salın beni Kafam deli basit gelir size fakat nasip değil Aranan adam yaramaz adam koltuktayım biç paralara bak kendimdeki yerimizi alalı çok oldu iki şatta haber yanana kadar Angara bozburuz Hizmirdeyim bir gecemiz iyi bir gece Yelerdeyim, gezegendeyim, her gece farklı bir yerlerdeyim Sormalısın bizi kuşlara nasıl Zarvalar var bak, tut arabasını içmek yerine Her gece buluşup aptallığınızı kutlamalısınız Dörmedim böylesini, bilmiyom böylesini Yapmam hiç öylesini, duymadım böylesini Kalıyo gölgesinde, küçücük önesiyle Kafam hep en güzeli, yok gökyüzüne Karılar her yerde, var yapar bende Bizde. Pa. Bir telefon tak elinde Ay. Çağ evet iyi dinle Bunu karıştırır kont gariyice Mutfaktan çıkmam bunu binde Oyunun eskidi artık kimse Semesini bu şekiller üstünü kat kat kat MC bak orda şimdi nasıl tır tır, tır tır çünkü sandım onu odasına kitler aman kaçmasın daha fazla sinif eleyi şaşmasın yalın ayak deparator flash nasıl Bilmiyon, Tabii ki bu taraf asıl olay tabii ki de bu taraf canım son surat arabam kulaç atması onu siktirekte sürdükler nasıl bakıyom fıstığa hey, dik iz aynısı ayarlı şekilde 2 dakikalık elencemin içine sıçamazsınız yeah. keyifler yerinde yeah. keyide benimle yeah. siktirlen evine yeah. görecez seni de ama bugün bize böyle ka- görelim milyon böyle böylesini Öylesine, duymadım böylesine Kalıyo gölgesinde Küçücük önesiyle <gülüyor> Kafam hep en güzeli Uçuyorum gökyüzüne Karılar her yerde Para var bende